Ele já errou, vocês não? o globo não está me não Tefsirini Allah'ınızın yapacağımız bu bölümün tilavetini yapayım. Ondan sonra sohbetimize geçelim. A'udhu billahi min ash-shaitan nirrajiim. منات يسانورون بين أيديهم، يسانورون بين أيديهم وبأيمانهم بشرحكم اليوم جنات، بشرحكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها. ذلكم والفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ادروا لا نقتل باسم موركم رجعوا قالوا رجعوا اكم فتلتمسون فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمكم ماكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وتربستم ورتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يدونكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين روتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فَتَلا عَلَيْهِمُ الْأَبَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْمَهُونَ أَمْ نَحْنُ نُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان النائصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا وترضى الله قرضا حسنا يضاعف لهم وله اجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 insanlar sadece sadece iman ettik demekle kurtulamazlar. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle aramızdaki doğruları ve yalancıları ortaya çıkarıncaya kadar bizleri imtihan etmeye devam edecek. Daha önceki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde söylediğimiz gibi biz bu dünyada bir tek amaç için bulunuyoruz. Bu da kendimizi Rabbimize ispat etmek. Rabb'e karşı doğru ve sadık olduğumuzu ortaya koymak. Tabi bu susta bir kısım insanlar başarıya ulaştılar. Bir kısım insanlar ise hala oldular, başaramadılar. İşte bu akşamki sohbetimiz de bu konuyla ilgili. Allah'a karşı sadık ve doğru olanlar, Allah'a karşı yalancı ve uzak olanlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتِ Mümin erkeklerle, mümin kadınları görürsün o gün. Hangi gün? Mahşer gününde. Mahşer gününde görürsün. Mümin erkekleri ve mümin kadınları. Onlarından ve sağlarından nurları onlarla beraber koşarken üzerinde duralım biraz mümin erkek ve mümin kadınlar mümin olmak sadece iman ettik demekle gerçekleşir gerçekleşmez. Mümin erkek ve mümin kadınlar. Onlar ne yaptı da kıyamet gününde o karanlık günde nurları, sağlarını ve önlerini aydınlatır vaziyette onlarla beraber koşuyor. Ne yaptılar? Buna uğraşmak için nasıl bir yoldan geçtiler? Nasıl bir süreçten sonra bunu başardılar? Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Nasıl böyle büyük bir mimetle şereflendirildiler? Nasıl? Arkadaşlar bunu bizim dünya hayatında onların yaşamlarına bakarak bulmamız gerekiyor. Bunu ancak onların dünyada yaşadıkları hayata gözlerimizi çevirirsek bulabileceğimizi bilelim. Bunun sebebi onların Dünyadaki yaşam tarzları. Evet, onlar dünyadayken de nurları sağlarında ve önlerinde oldukları halde yaşıyorlar. Onur Kuran'dır. Onur Sünnettir. Onur Rabbanı alimlerin yolundan gitmektir. Onur kınaycının kınamasından korkmadan Allah yolunda yürümektir. O nur Allah'a ve müminlere karşı samimi olmaktır. O nur kalbi her türlü hilekarlık ve kötülükten uzak tutmaya çalışmaktır. O nur müminlerin ellerinde olanlardan ötürü kıskançlığa kapılmamamız O nur onların başına gelen acıların felaketlerin kendi başımıza gelmiş gibi kabul etmemiz. O nur İslam'ı tüm prensipleriyle hayatımızda ciddi bir şekilde yaşamamızdır. Sadece işin edebiyatını yapmakla kalmamak. İşte bu mümin erkekler ve mümin kadınlar bu nura, bu şerefe böyle nail oldular. Onlar hiçbir zaman... Kendi sözleriyle, amelleri birbirine ters düşmeyen insanlar. Onlar iman ettiler ve iman ettikleri gibi, adam gibi yaşadılar yani. Hani Allah diyor ya onlara, yiğitler, adamlar, rical, rical. Onlar adam gibi adamdırlar. İman ve ihlas üzere sabit duran adamlardı onlar. Elbette ki cennete girecekler, bakın. Bugün onların müjdesi cennettir. O cennet ki altlarından ırmaklar akan cennetler. Hem de sonsuza kadar orada kalacaklar. Arkadaşlar bakın sabredelim. Vallahi cennete giren bir insan için artık bebahtlık yoktur. Ve sonsuza kadar mükemmel bir tatil bekliyor mutlulukların. Sonsuz bir tatil Sonsuz bir tatil Kısacık bir dünya hayatında Allah'a itaatta sabrettikten sonra Sonsuz bir tatile Ulaşmak Zalike <gülüyor> huve Elfavzul azim İşte bu Büyük kurtuluştur İşte bu o büyük kurtuluş işte bu. Zalike huve elfavzul azim İşte o işte bu O büyük kurtuluştur nasıl büyük kurtuluş olmasın ki? Şimdi gözünüzün önüne bir an için Allah aşkına mahşerdeki yeriniz gelsin. Şu anda beni dinleyen her bir Allah'ın kulu kendini mahşerdeki yerinde farz etsin. O karanlık ve korkunç günde hazır bulunduğunu farz etsin. Hiçbir yardımcısı ve dostu yok. Ailesi ondan uzak. Ona yardım edebilecek Allah'tan başka hiç kimse yok. Evet, korkunç kalabalıkların içerisinde ama yalnızlığını bütün iyiliklerine kadar hissediyor. Çünkü o bütün kalabalıklardan hiçbir tane, içinden hiçbir tanesi ona yardım edecek güce sahip değil. Yapayalnız mahşerde, evet kalabalıkların içinde, doğru fakat Yapayalnız. Ve işte o gün kendisine nur verildiğini müşahede etsin. Önünde ve sağında nur olduğunu müşahede etsin. Ve sonra onun yanına güzel yüzlü meleklerin geldiğini. Ve ona korkma, üzülme. Artık sana bazenle cennetle sevin. Sen diğer bedbaht kullar gibi değilsin. Sen bugün kurtulanlar arasındasın ey kardeşim dediğini bir müşahede etsin. Ona verilen müjde ne biliyor musunuz? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şereflendirdiği cennetten bahsediyoruz. Ve bütün peygamberlerin ve bütün sıddıkların ve bütün şahitlerin bütün şehitlerin ve bütün salihlerin şereflendirdiği cennetten bahsediyoruz. Onlarla ne güzeldir sohbetler. Onlarla ne güzeldir komşuluk. Onlarla ne güzeldir arkadaşlık. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Cennet. Altlarından ırmaklara akan cennetle müjdelenin bugün. Bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan cennettir. İçinde ebedi kalacaksınız. İşte büyük kurtuluş budur. Bir an için Kendinizi mahşerde bu müjdeye muhatap olarak görün. Nasıl ulaştınız buna? Buna nasıl ulaştınız? Evet, evet canlı şu anda. Nasıl ulaştınız buna? Daha dünyadayken, yeryüzündeyken nur içinde yaşıyordunuz. Nur. Nur ile yaşıyordunuz. İslam'ın nuruyla. İslam'ın nuruyla nurlanmıştınız. Onun için bugün ''Bugün mahşer gününde mümin erkeklerle mümin kadınları önlerinden ve sağlarından nurları kendileriyle beraber koşarken görürsün. Onlara bugün müjdeniz zenimden ırnaklar akan ve işlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.'' denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Yeryüzündeyken Allah yolunda birçok şeye sabretmiş olan bu müminler. ''Ashad-ı Uhdud'dan bahsediyorum. İnsanların gözleri önünde canlı canlı ateşe atılan insanlardan bahsediyorum. ''Ashad-ı Keyf'den bahsediyorum.'' Bütün insanların önünde, Kur'an'ın önüne kalkıp ''Sen Tanrı olamazsın, göklerin ve yerin Rabbi ve ilahi Allah'tır'' dedi, dediği o yedi gençten bahsediyorum. İsa, İsa Aleyhisselam'dan da havarilerinden bahsediyorum. Mümin erkek ve mümin kadınları görürsün o gün önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderken onları. Ben Muhammed Aleyhisselam'dan ve onun ashabından bahsediyorum onları güzelce tabi olan, tabiinden, etbe tabiinden ve sonra şu neslimizde Allah ve Resulünün bildirdiği istikamette yürüyen kullardan bahsediyorum. Tınaycının kırmasından korkmayan. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ O gün lanet olası, münafık erkekler ve lanet olası münafık kadınlar lillezine amenu iman edenlere şöyle sesleniyorlar şöyle diyorlar unzuruna unzuruna bizi bekleyin ne olur bizi bekleyin nakta ismin nuriku birazcık nurunuzdan ışık alalım birazcık birazcık o ışığınızdan bize de verin Böyle diyecekler. Zillet. Zillet bürüyecek o gün münafıkları. Zillet. Neden zillet? Çünkü bu kahrolasıca insanlar dünyadaki müminlerle alay ederler. Çünkü bu lanet olasıca insanlar bu aşağılık ruhlar yeryüzünde yaşarken müminleri şikayet ederler. Çünkü bu kahrolasıca insanlar, Müminlerin üzerine tuzaklar ve mekirler hazırlayıp dururlardı. Fakat onlar bilemediler. Onlar tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu ama Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bilemediler. Ve işte Allah'ın tuzağının en korkuncu onların başına geldi. İnanmadıkları ahirette buluştular. Kimlerle? Müminlerle. Ezip geçtikleri ihalat ettikleri, karşı çıktıkları, alçak ve aşağılık gördükleri, şimdi kimmiş aşağılık, kimmiş alçak ortaya çıktı değil mi? Onu zoruna, onu zoruna, nakta bismillahirrahmanirrahim, ne olur bizi bekleyin, ne olur birazcık nurunuzdan ışığımızdan alayım, münafık kadın ve erkekler. Mümin erkek ve kadınlara böyle sesleniyorlar. Zillete bakın. Aşağılanmaya bakın. قِيْ لَرْجِعُوا وَرَاَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا Onlara şöyle denilir. Bu denilirden kasıt artık melekler mi, müminler mi? Allah bilir. Önemli olan şu ki, onlara verilen cevap şu. اِرْجِعُوا <gülüyor> وَرَاَكُمْ Dönün arkanıza dönün arkanıza dönün. Al temiz sonra dönün arkanıza da bir nur arayın, bir ışık arayın. Ve sonra فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ Aralarına bir sur çekildi. İç tarafında rahmet Dış tarafında azap olan Bir duvar Bir sur Bir duvar Şimdi Sevgili kardeşler Münafık erkekler Ve münafık kadınları bu duruma getiren şey nedir? Münafığın nasıl bir ruh hali vardır? Nasıl kendine bu kadar korkunç bir çelme Atabilmiştir? Bu, bir insanın kendine yapabileceği en korkunç çelmedir, en büyük kazıktır yani. Kendini mahvetmenin tek kendisidir bu. Bu nasıl bir pazarlığın içine girdi bu adam? Nasıl kendini böyle bir harafın içine bıraktı? Hamakat, yani ahmaklık, cehalet, körlük, düşünme, düşünme melekesini kaybetme. Kalbin mühürlenmesi, Allah'ın lanetini yeme, Allah tarafından kovurma, sebepleri bunlar. Peki Allah tarafından kovurmalarına, kalplerinin mühürlenmesine, anlayışlarının kilitlenmesine, kalp gözlerinin kör olmasına, ve tamamen nursuz ve karanlıklar içerisinde yaşayan bu insanların dünyadayken ahirette de misliyle ceza görmesine sebep olan yani karanlıkların içerisinde kalmalarına sebep olan şeyinle nasıl bir pazarlığın içine girdikleri zaman kendilerini helal ediyoruz bakın arkadaşlar münafıkın bir özelliği vardır aşırı derecede kendine güvenin Her şeyi çok iyi bildiğini zanneder, kendini akıllı zanneder, kendini akıllı görür. allah Teala Bakara suresinin 13 ayetini onlara ayırmış. Bakara suresinin 13 ayetini onların özelliklerine ayırmış. وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُوا هَمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bazıları vardır ki, dediler ki, biz Allah'a iman ettik, ahiret gününe iman ettik, وَمَا هُمْ Onlar iman etmiş deyirler. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ Bakın birinci özellikleri şu, iman ettik değil. iman ettik deyip aslında iman etmemiş olmalar. Bunu yaparlarken de kendilerine göre güya Allah-u Teala diyor ki yuhadi'un <gülüyor> allâhü allezîne âmenû Allah'ı güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Aldatırlar. Aldatmak. Onların karakterlerinde olan bir şey. Aldatmak. Oldukları gibi görünmemek. Kendi çirkinliklerini saklamak. Onların ahlakı bu. Buna da dikkat edin. Allah aşkına şu şu ayete dikkat edin. Burada bir incelik var. Belki sezen olduğu, belki olmadı. Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Allah-u Teala ne diyor? Yuhâdi'ûnallâhâ <Sessizlik> vellezînâ Allah'ı ve müminleri ve mü'minlerî Bakın, burada Allah müminleri kendi ismiyle beraber zikredip müminleri aldatmanın, Allah'ı aldatmakla eşdeğer bir suç olduğunu müminlere mü müthiş ve muhteşem bir şeref bağlatmayla eşdeğeriz. Eş tut. Seste bir sorun yok inşallah. Evet. Evet. Ona... Evet. Kıblemiz dokuz kardeşler Allah razı olsun. Ayeti yazdım. Allah'ı ve müminleri anlatırlar. Yüce Adı olan Allah'a ve Ladinlara. onlar. <gülüyor> Albütçü onlar ancak kendilerini anlatırlar. kendilerini aldatırlar, diyor allah Teala. Bakın, size ne dedim az önce? Münafık kendi kendine çelmeyi atan adamdır. O çelmeyi atmakla nereye düşer biliyor musunuz? اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Muhakkak ki münafıklar ateşin en dibinde yanarlar. O çelmeyi kendine atar ve cehennemin en dibine doğru düşer. Allahu Ekber ve bu ona layık bir ceza Avlanak faulâ, thumma avlanak Allah sonra tekrar Allah yiftusana azapla yiftir olur. İşin daha korkuncu illa kendilerini azaptırlar da. bunun farkında da, şuurunda da değiller. Zaten işte onun için onları mahşerde birçok sürpriz bekliyor. Çünkü inanmadıkları, hayal zannettikleri, uydurma zannettikleri, yalan zannettikleri şeylerle karşı karşıya gelecektir. Özellikle de Allah'ı İnkar ettikleri Allah'la karşı karşıya gelecektir. Bu korkunç bir karşılaşmadır. Çünkü hayatları boyunca o inanmadıkları o büyük ilaha, o azim olan Allah'a, o büyük Allah'a Karşı çıktılar. Onlara iman ettiler diye müminlere yapmadıklarını bırakmadılar. Evet. Evet. Müminlerin de fark edeceğini söylüyor. Şimdi Peki nedir kardeşim? Sebep nedir yani? Onlar nasıl böyle bir korkunç zararın içerisine düşürdüler kendi nefislerini? Nasıl böyle bir helakın için düştüler kendi nefislerine? Bizim Rabbimiz hikmet sahibidir. İlim ve hikmet sahibidir. Bakın bize şöyle diyor. "Fi kulûbihim maraz". Ma'ad Allah. Ya Rabbi kalplerimizi hastalıktan koru. Allah'ın hastalık öyle bir şeydir ki bazen kişi hastalanır daha farkında olmaz. "Fi kulûbihim maraz". Onların kalplerine bir maraz var, bir hastalık var kalplerinde bir hastalık var. Onu gidermek için uğraşmıyorlar yani. Ve daha da korkuncu fazadehumullahu Allah da onu o hastalığı artırmıştır. Zırap üzerine zırap, hastalık üzerine hastalık, helak üzerine helak. Ve onlara bina Yalanlamaları sebebiyle o, o, Allah'tan gelen mesajı o göklerin ve yerin kendisiyle durduğu tevhidi yalanlamaları sebebiyle elin bir azap vardır onlara. Şimdi yavaş yavaş ne oldu? Münafığın karakteri iyice ortaya çıkmaya başladı. Onları tanımak zor Kur'an'ı iyi anlarsak onları tanımak zor değil. Bakın onlara ve la fil la fil onlara şöyle denildiği zaman aklı başında insanlar onlara şöyle seslendiği zaman yeryüzünde yahu fesat çıkarmayın bozgunluk çıkarmayın şu yaptığınız işlerle fitne ve fesatın çürükliyorsunuz diğerizna fitne ve fesat çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz denildiği zaman bu alçak ruhlular bu ahmak kafalar Şöyle bir cevap veriyorlar, ben demiyorum. Bakın Allah kibir. Şöyle bir cevap veriyorlar, ''Kalu'' dediler ki ''İnnema nahnu muslihun'' ''Muhakkak ki bizler'' evet bizler hem de ''Muhakkak ki'' bakın ''İnnema'' ''İnnema'' Aramca bilenler bilir, öyle bir bir ifadedir yani. ''Muhakkak ki bizler'' ''İnnema nahnu'' başka bir şey için değil, muslihun, istah edici olarak varız. اِنَّمَا نَكْلِ مُسْلِحَوْا Şimdi kafirlerin yapılarında da bu var. Hani öreka demokrasi ve insanlık götüreceğiz dediler. Biz yeryüzünü cedmeye çalışıyoruz diyorlar. Biz ıslah edicileriz, bozguncular değiliz diyorlar. Aynı karakter kafirde olduğu gibi münafıkta da var. Islah edicileriz evet. Ne çirkin ıslah edicilerdir onlar, ne çirkin. Kendilerini ıslah etmeyi becerememiş olanlardır onlar. Baksın yerin dibine, onlar da ıslah de yerin dibine baksın. لَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْزِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعَرُونَ Dikkat edin diyor Allah Teala, dikkat edin. Dikkat edin diyor. Dikkat edin, elâ innehum huma'l-mufsidûn velâkin la yaşamın. Farkında değildirler onlar. Ya öyle ehmaktırlar ki. Farkında değildirler. Yaptıkları takribatın da de farkında değiller. Ahmaklar çünkü. Kendi kendilerini kandıran, kendi kendilerine çalma atan insanlardır. Dikkat edin, asıl bozguncular onlardır. Ta kendileridir de. Lakin bunu anlamazlar. Bunu anlamazlar. En çok perişan ettikleri şey de nedir biliyor musunuz? Kendi nefisleri. Kendi nefislerini perişan ediyorlar. Evet, onların bir özelliği de bu. Her şeyi çok iyi bildiklerini zannederek kendine son derece güvenirler. Onlara yine şöyle denildiği zaman aslı başında salih müminler onlara Allah innohumu al-muksidun, ولكن لا يشعرن ذي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Şu neden diyor zaman onlara? Siz de insanların iman ettiği gibi iman etseniz ya. Karu, dediler ki. Anu minu kamaa amana suffaha. Biz hiç o saflar gibi, o beyinsizler gibi, o akılsızlar gibi iman eder miyiz? Hesap şu, hesap şu. Ortada bir dava var. Müminlerle cahillerin davası. Rabdanılarla şeytana tabir onların davası. Ee, bu ortada gidip gelen serseri olan bu münafıklar ne yapmaya çalışırlar? Ya arkadaşım işini bileceksindir kâfirden de faydalanmasını bileceksin, müminden de faydalanmasını bileceksin. Yani bu iki grup olmazsa biz nasıl geçiniriz? Bütün her şeyleri, hevesleri, amaçları meta'dır, meta. Dünya meta. Dünya meta ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onu neye benzetti? Hatırlayın neye benzetti onu? Hani bir gün sahabeleriyle bir yerden geçerken orada Böyle kuyruğu trafik kesilmiş, perişan bir vaziyette ölmüş bir ko, e, koyun buldu, koyun parçası, bir leş. Görüyor musunuz dedi, buna kim dedi aldırır? Kim buna talip olur? Hiç kimse dediler, yayınlarınızı. İşte sizin dünyanız budur yani. Hatırladığım kadarıyla. Yine bir gün bir çöplük gibi bir yerden geçtiği zaman, orada birçok böyle eski püskü elb elbise parçaları, işte çöplükler bilmem ne, yiyecek maddeleri falan onlara gösteriyor işte dünya bu başka bir yerde inan üşüştüğü bir birleşten başka bir şey değildir yani, bu dünya değersiz menfaatler ne güzel söylüyor yani değersiz menfaatler için. Öyle menfaatler ki değersiz arkadaşlar, değersiz. Neden değersiz? Çünkü sonu var. bitici, Geçici. Hem de bittiği zaman bir daha asla asla yanından dahi geçmeyeceğim menfaat. Bitti mi tam bitiyor. Ebediyen bitiyor yani. Üstelik ne zaman biteceği de belli değil. Birinde mi, beşinde mi, onunda mı, 20'sinde mi, otuzundan mı ölürsün, İhtiyarlar var mısın? Belli değil. Vay o münafıkların haline. Vay o kendilerini ıslahatçı zannedip de ifsad edenlerin haline. Vay o müminleri beyinsiz ve sefih olarak görenlerin aslında kendilerinin e, sefih olduğunu e, bilemeyecek kadar şuursuz onların vay haline. Çünkü diyorlar ki biz sefihlerin beyinsizlerin iman ettiği gibi iman etmeyiz. Biz bu işten kar elde ederiz. Bizim karımız büyüktür. Müminler, savaşsınlar, öldürülsünler. Kafirler, onlar da savaşsınlar, öldürülsünler. Biz geride durup işin kaymağını yiyen adamlarız. Ama nasıl bir kaymak? Ateşin de kaymağı var biliyor musunuz? Hem de neresi? اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ لَسْفَلِ مِنَ Ateşin en dibi, işin en sıcak, en tesirli olduğu nokta yani. Allah'a sığınırız. Cehennem'in vate göre, cehennem'in bile her gün Allah'a sığındığı bir nokta. Ateşin en dibi, Allah'a sığınırız. Cehennemin en dibini insan, hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Cehennemin en üstü, en üstünde bile her tarafının şerri her, tarafı şerri, her tarafına şer yayılmış, her tarafına korku yayılmış olan cehennemin en üstü bile o kadar dehşetken en dibini hayal edebiliyor musunuz? En dibini. Allah'a sığınırız yani. İşin kaynağını yiyorlar ya. Müminlerle kafirler çarpışırken onlar, İşin kaymağını yemesini biliyorlar. Çünkü onlar çok akıllılar. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir diyor Allah Teala. Kim diyor? Alemlerin Rabbi diyor. O ilah diyor. O Allahu Rahmanur Rahimdir. Biliniz ki onlar sefihlerdir ancak kendileridir o sefihler ve bunu bilmeyecek kadar da sefihtirler. Bunu bilmezler. Onu bilmeyecek kadar da sefihtirler. Yani. Zararda olduklarını göremeyecek kadar kördürler. Bundan daha büyük bir alçaklık ve sefihlik var mı? bundan daha korkunç bir kelime takabilir mi insan kendine? Evet, müminlerle karşılaştıkları zamanki tavırlarından bahsediyor allah Teala. وَإِذَا لَكُلْ لَذِينَ اَمَنُونَ Yani müminlerle herhangi bir şekilde karşılaştıklarında kalır. Dediler ki, amenna. Biz de iman ettik, sizin gibi iman ettik biz de. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاتِينِهِمْ خَلْوَتْ halavu. Yani yalnız kaldıklarında şeytanlarıyla. Bu şeytanlardan kasıt müşrik ve kafir liderler müfessiren müfes müfes müfes açıklamalarına göre. O müşrik ve kafir liderlere Allah'tan şeytan, şeyati'nin ismini koymuş. Bazı tefsirlere göre. Dediler ki kalu inna mâkun. Dediler ki bu e, alçak yoldan çıkmış kafir liderlere dediler ki muhakkıl ki biz sizinle beraberiz efendim biz ancak on müminlerle alay ediyoruz alay ediyoruz alay onlar çok sefi insanlar biliyor musunuz böyle hayatlarını işte bir dine adamışlar o dinin ne olduğu da belli değil ahiret var mı yok mu gidip dönen de yok biz onların nesine inanacağız ya onların inandığı gibi inanıyor muyuz hiç biz akıllı insanlarız Bakın olayın en dehşet noktasını şimdi açıklıyorum. Bakın en dehşet, en korkunç noktasını size şu anda açıklayacağım. Bir sonraki ayete dikkat edin lütfen. Allah Allahu Allah yestehziyubihim Allah onlarla alay eder. Fela ilaha illallah Fela ilaha illallah Alemlerin Rabbinin iştihza alay etmesi nasıldır bilir misiniz? Aman Allah'ım. Zaten bir sonraki cümle bize bunu açıklıyor. وَيَمُدُّهُمْ ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْنَهُونَ مَعَذَ اللّٰهِ Ya Rabbi, kalplerimizi nifaktan kurun. وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ Onlara müddet verir, müddet. Bir müddet izin verir. Fi تُغْيَانِهِمْ Kendi azgınlıkları içinde bir müddet. Aman Allah! Zaten bu müddet, bu mühlet, onlara ayetlerin gösterilmemesi, onlara hidayetin yollarını kurallaştırılmaması, işte o tuğyanları içerisinde, azgınlıkları içerisinde bu müddet onların sadece Allah katındaki gazap ve azabını artırmaya sebep oluyor. Başka hiçbir şey değil. Yani, başı Başıboş dolaşırlar. Bir müddet. Ve en korkuncu, ''Ulâikellezîneşterevuddalâletebilhûne'' Evet, onlar bir ticaret yaptılar. Vallahi onlar bir ticaret yaptılar ya Rabbi ama nasıl bir ticaret. Dünyayı aldılar, ahireti bıraktılar. Dünyanın saltanatı karşısında cennetin saltanatını bıraktılar. Dünyanın saltanatı karşısında ateşe razı oldular. Dediler ki, ya Rabbi 50 60 30 40 hangi yıl, ne kadar yıl yaşayacaksak, rahat yaşayalım sonra ebedi cehennem önemli değil. Vallahi budur. Onların hal diliyle söyleyeceği şey bu. Ulai keledinler astırûd dalalete Onlar dalaleti aldılar, hidayeti sattılar. Fe ne rabihet ticaretuhum. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmadı. Fe Rabbi rabihet Onlar bu ticaretleriyle kazançlı olmadılar. Hiçbir yani kendileri gibi münafık olanların dışında hiç kimsenin kaybetmediği bir kaybedişle kaybettiler. Ama ekan-ı muhtedil. Ve kendileri de doğru yola giremediler. Doğru yolda da bulamadılar. Şimdi gördünüz mü münafıkları bu 13 ayette? Münafık erkek ve kadınların durumu dünyada bu. Bu dünyadaki halleri. İşte biz burada onların şu sözleriyle karşılaşıyoruz. Münafık erkeklerle münafık kadınları görürsün o gün. Mü mü müminlere şöyle seslenirler. Bizi bekleyin. Nurumuzdan bir parça ışık alalım. Onlara şöyle denir. Arkanıza dönün de bir ışık arayın. Bu onların arasına arasında ne olur? Bir sur, bir duvar çekilir. İç tarafı rahmet, dış tarafı azap. Şimdi orada, hani dünyadayken müminleri aldatıyorlardı ya. Hani müminler saf, temiz, yüzlü insanlardı ya. Onlar müminlerin yanına gelip, ''Ahi nasılsın?'' ''Ahi ben de senin gibiyim.'' ''Ahi şöyle, ahi böyle.'' derlerdi ya. Ve tabi, o tertemiz ruhlu ahide ona inanırdı değil mi? O kardeş de ona inanırdı. Ve bunun gibi daha nice derim. Ve onu bağrına basardı, ona yardım ederdi. Hastalansa ziyaret ederdi. Sıkışsa cebinden para çıkarır, verirdi. Her türlü dostluğu, kardeşliği ona yapardı değil mi? Fakat o onu aldatma peşindeydi. O onu satma peşindeydi. Mahşer gününde her anda bu durum yine onların akıllarına geldi. Hani dünyadayken müminleri kandırabiliyorlardı ya. Müminlerin o sağ, temiz, ruhlu olmalarından ötürü müminleri kandırabiliyorlardı. Bunu becerebiliyorlardı. İşte bugün mahşer gününde Aynı şeyi deniyorlar. Bakın, çok ilginç. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Münafıklar o gün mahşer gününde aynı şeyi deniyorlar. Bakın, bu ayet bize bunu ispat ediyor. أَلَمْ يُنَادُونَهُمْ Dediler ki, seslendiler, müminlere seslendiler, ikna etmek için. أَلَمْ مَكُمْ مَعَكُونَ Yani buna gülmemek işten bile değil artık o kadar kötü bir noktaya tutunmuşlar ki, yani bu gerçekten çok alçaltıcı bir olay yani. Burada bile kandırabileceklerini zannediyorum yeminlerim. Biz sizinle beraber değil miydik? Subhanallah. Biz sizinle beraber değil miydik? Allah Allah. Ben buna bir de pişkinlik diyorum. Yani acayip bir pişkinlik. Lakin bunları, yani bu pişkinliği onlara çok görmeyin münafıklara. Neden biliyor musunuz? Bu pişkinliği bu alçaklığı onlara çok görmeyin. Çünkü arkadaşım 500 senelik bir mesafeden gümbül gümgür kulakları çatlatan, sağır eden bir sese sahip olan cehennemi görüyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Vaci ayyame bim cehennem yawme yetzeker o gün cehennem getirilir, insan hatırlar. Lakin hatırlamaktan ona ne fayda? Allah Onlar cehennemi görmüşler O ateşe girecekleri kesinleşmiş. Tabii ki böyle böyle aptallıklara başvuruyorlar. Müşrikler de o gün şöyle diyorlar: "Şu da akıma geldi şimdi. Vallahi rambi na kullu musriki." Vallahi ey Rabbimiz biz müşriklerden değildik. Şirk koşmuyorduk. Subhanallah. Allah'a Allah yalan atacak kadar cüretkar olmalarının sebebine korku, dehşet, azapla karşılaşmak. Elemnekum ne'ekum. Elemnekum ne'ekum. Biz sizinle beraber değil miydik? Evet. Tabii ki cevap tahmin ettiğiniz gibi. Müminler onlara söylediler. Kâlû: "Balâ, öyledir. Aynen öyledir. Sen sen sizler bizimle beraber bulus." Balâ, öyledir. Velâkinnekum. Lakin, lakin bir bir nokta var. Ona dikkat edin. Velâkinkum fetentum enfusakum. Evet ama siz kendi başınızı belaya soktunuz. Allahu akbar ne güzel bir açıklama. Müminlerdeki hikmeti görüyor musunuz? Siz kendi başınızı belaya soktunuz. Kendi kendinize çelme attınız. Kendi kendinizi kandırdınız. Kendi kendinizle alay ediyordunuz. Farkında değildiniz ama. Kendi başınızı belaya soktunuz. Hem de ne bela. Allah'ım sana sığınırız ya Rabbi. Babam kendine öyle bir, öyle bir çelme attı ki sonsuz ateşte yanacak. Çıkmak yok. Hem de dibinde, en dibinde. ''İnnel münafîkîne fidderkil esveli minel nâr'' ''Muakkal ki münafîkiler ateşin en dibindedir'' diyor Allah. Azze ve Celle. ''Veterabbestum'' Devam ediyor müminler. ''Veterabbestum'' ''Ve siz fırsat gözetiyordunuz'' Ne için? Müminleri helâk etme fırsatı. ''Vertabetum'' Ve siz şüpheye düştünüz. Rayyb, şüphe. Ve Şüphe, korkunç bir hastalıktır. Allah'ın kendisine merhamet etmediği, kulların kalpleri şüpheyle doludur. Var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında anlatılır. Bir gün bir yerde, bir yerde abdest alırken, dehirlerden biri yaklaşıyor ona, dehri. Yeni yeni türemişler artık. Dehri dediğim, yani bizi zaman öldürüyor. Yani Allah yoktur, işte bu kitaplar yalandır, haşa, peygamberlere inanmazlar. Bizi zaman öldürürüz, biz e, yaşarız ve ölürüz, sonra toprak olur gideriz diyenler. Bugünün ateistleri, o günün dehirleri. Diyor ki, ya Ali, evet günümüzde de. diyor ki, ya Ali buna eziyettir, günde beş vakit kendine bu eziyeti yapıyorsun, bu nedir yani? Yani, olmayan bir şey için bu kadar hayatı kendine zindan etmenin ne var? Zaten hepimiz toprak olup yok olup gideceğiz yani. Hz. Ali ona döndü, baktı ve bir gülümseme, yüzünde bir gülümseme verirdi. Ey filan dedi. Yok mu diyorsun? Eğer yoksa ki var, bu benim aldığım abdest bana temizlik olarak yanıma karı kalır. Kıldığım da sağlama faydalıdır. Bana faydalıdır yani. Kıldığım namazdan fayda görüyorum. Eğer yoksa senin dediğin gibi haşa yani, ki var, benim bir zararım yok. Eğer ya varsa, ya varsa, işte bu ya varsa, o adamı düşünmeye sevk et subhanallah diye ya Ali ya Ali öyle bir şey söyledin ki bu benim kalbimi sastı. Ya varsa ben nereye kaçarım? Ben ne yaparım demeye başladım. Sonra biraz daha düşündükten sonra adamın Müslüman olduğu rivayette geliyor. Vartabtum şüphe şüpheye düştünüz. Müminleri helak etmek için fırsat gözettiniz. Şüpheye düştünüz. Ve garratkumul emanî Bakın bu da çok önemli. Kuruntular sizi aldattı. Çünkü kendi kendilerine göre yaptıkları bazı şeyler var. Bazı planlar var, bazı kuruntuları var onların. Asla gerçekleşmeyecek olan. Hatta emrullah. Ta ki Allah hükmünü getirdi. Allah'ın hükmü geldi, Allah'ın emri geldi. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ve o çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah ile aldat. Evet arkadaşlar, sohbetimizin sonuna geliyoruz inşallah. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. inşallah sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. فَالْيَوْمَ لَا يُخْلَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Diyor ki allah Teala artık iş bitti ya iş bitirildi. Artık helak oldular mahvoldular. allah Teala diyor ki bugün artık ne sizden ey münafıklar ne de kafirlerden bir bedel ya da fidye kabul edilmez. Peki ya Rabbi bizden ne alacaksın? Hiçbir şey istemiyorum. Sadece bedenlerinizi istiyorum. Bedenlerinizi, bedenlerinizi istiyorum. Onlara azap etmek için istiyorum bunları. Bedenlerinizi, sadece bedenlerinizi istiyor. Arkadaşlar Allah o gün insandan hiçbir fidye kabul etmiyor. Sadece insanın kendi vücudunu ve ruhunu istiyor. Ne için istiyor biliyor musunuz? Sırf azap edilmesi için. Hayır diyorum fidye istemiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Geleceksin ve ben emredeceğim ey melekler tutun onu ve cehenneme atın. Kendi vücudunuzla bugün zarar göreceksiniz. Kendi kendiniz size, kendi vücudunuz size en büyük ızdırabı verecek. Çünkü Allah-u diyor ki onların ciltleri yani derileri pörsüdükçe onlara yepyeni böyle tertemiz gıcır gıcır deriler giydiririz. Ateşin azabını iyice taksınlar diyor. مَأْوَاكُمُ Onların dönüş yeri ateştir. هِيَ مَوْلَاكُمْ Onlara yakışan yer de orasıdır. وَبِرْ إِسَلْمَسِيرُ O ne kötü bir dönüş yeridir. Son ayetimizi oku okuyalım ve kapatacağız inşallah. Lütfen buna dikkat edin çünkü birdenbire sahne burada bitiyor. O kafirler ve münafıklar ateşe atılıyor, müminler cennete gönderiliyor. Allah'a hamd ediliyor, melekler görürsün diyor, o gün arşın etrafında Rab'lerini hamd ile tesbih ederler aralarında hak ile hükmedilmiştir alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun denilir, Zümerkis soncu ayet mesele bitirilmiştir, artık cennet yeri cennete yerleştirir cehennem evi cehennemde azap görmeye başlar artık insanlık, alemi üzerindeki hüküm e, tamamlanır ve mesele kapatılır, sahne kapandı Allah bizi cennetlerden kalsın. İşte son ayet yani okuyacağımız bu akşamki son ayet birdenbire olay konu müminlere dönüyor ve onlara bir uyarı, şiddetli bir uyarı geliyor. Biraz da esef uyandırıcı bir uyarı bu, esef kalplerde bir esef, bir pişmanlığa sebep verecek bir uyarı. Dikkat edin lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ يَعْنِ Artık zamanı gelmedi mi iman edenlerin Allah'ı anmak ve ondan inan Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperip, haşyata kapılıp korkması zamanı daha gelmedi. Daha gelmedi. وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُطُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَتَعْلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَرُ فَقَسَدْ قُلُ onlar sakın daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden öyle uzun bir zaman geçti ki kalpleri katılaştı. Ve onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimseler oldular. Arkadaşlar sakın şu andaki halimize güvenmeyelim. Bu son ayet bize böyle bir uyarda bulunuyor. Yarın öbür gün kalplerimizin nifaka bulaşmayacağından emin değiliz hiç kimse emin olamaz Allah'ın kendisini hak üzerinde tuttuğu insanlardan başkaları herkes, başka herkes helak olmuştur Allah'ın lütuf ve rahmeti fazıl ve rahmetiyle hak üzerinde tuttukları dışındaki bütün insanlar helak olmuştur biz bir ateş çukurunun kenarındayken bizi oradan kurtarıp kalplerimizde imanı süsleyip bize onu sevdiren Allah'tır Günahın küçüğünden büyüğünden uzak duralım. Bid'atın küçüğünden büyüğünden uzak duralım. Allah'la olan irtibatımıza dikkat edelim. Amellerimiz olmadan sırf konuşmayla İslami bir hayatın içerisinde yer almayalım. Bu dinin karakterinde amel etmek ve onu yaşamak ve dışarıdan bakıldığı zaman bunun üzerinde görünmesi gerekir. Sahabelerin tamamının en fazla korktukları şey münafıklıktı. Nifaktan korkmayanın kalbinin nifaka düşmesinden korkunur. Her birimiz kendimizi salih ve kurtulmuş müminler zümresi arasında görmeyelim sakın. Kalplerimize güvenemeyiz. Allah'a güvenebiliriz. Çünkü kalp günde 70 defa değişir diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Günde 70 defa değişen bir kalbe karşı bize yardım et Allah'ım. Hanzala'nın olayını unutmayın. Kûni Hanzala münafika. Bütün Medine sokaklarında patlayan bir ses. Kendinden geçmiş bir adam. Şuursuzca koşuyor ve bağırıyor. Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu o Hanzala ki Zaselul Melaike. Şehit düştüğü zaman cihat meydanında Peygamber Aysan diyor ki şimdi görüyorum melekler onu yıkıyorlar. Sonra yüzünü çevirdi. Neden İyavva yüzünü çevirdiniz? Onun yanına onun yanına şimdi zerceleri geldi o yüzden münafıklıktan korkuyorlardı. Hazreti Huzeyfe ya İslam'la Abu Hurayra radıyallahu anh Kendisinin yanında münafıkların listesi olduğunu söylediği zaman, ben biliyorum onların kimler olduğunu söylediği zaman Hz. Ömer yavaşça yanaştı, gözlerinden yaşlar akıyor. Ve korku içinde Ya Eba Allah hakkı için söyle o listede Ömer'in de ismi var mı? Allahu akbar. O listede Ömer'in de ismi var mı ya Ebu Hureyre? Hz. Ebu Hureyre ağlamaya başladı. Ya Ömer subhanallah sen mi? Sen nasıl olursun ki o listenin içinde ya Ömer? Görüyor musunuz onlardaki samimiyeti ve onlardaki imanın noktasını? Cennetle müjdelenmiş hoca Ömer ben de aralarında mıyım?" diyor. Allahu Akbar. Allah. Mü'min, Allah'ın azabından emin olmaz. Mü'min, Allah'ın rahmetinden ümitsiz de olmaz. Mü'min, korku ve ümit arasında yaşayan kundur. Münafıkta ise ikisi de yoktur. Onda ne korku ne de ümit yoktur. Tabi ameli münafıktan bahsetmiyoruz. Kendisi mü'min olduğu halde sözünde durmayan, yalan söyleyen, emalete iharet eden, tartıştığında aşırı giden ondan bahsetmiyoruz tabi Allah'ım bizleri nifahtan günahın küçüğünden büyüğünden koru Allah'ım bizleri küfürden, sapıklıktan bid'attan koru Allah'ım bizleri nasihat eden ve nasihat-i akile dinleyen kullarından eyle nasihat etmeyi de becerelim, nasihat dinlemeyi de becerelim Allah'ım. Ya Rabbi bizleri yolundan ayırma. Ya Rabbi üzerimizdeki nimetin çok büyük, bize dost doğru yolu, yol olan selefi-salihin ahidesini bahşettiğin için sana hamd ediyoruz. Ve bu hamdimiz sonsuz bir hamdır. Senin azametine, senin zatına yakışan bir hamd ile hamd ediyoruz. Bizi dost doğru yolu üzerinde, istikamet üzerinden ayırma. Ya Rabbi bize hakka hak olarak göster onunla yaşamayı nasip et. Bize batılı batıl olarak göster ondan içtinap içtina etmeyi, kaçınmayı nasip et. Ya Rabbi yarın öyle yüzler vardır ki o gün pırıl pırıldır Rablerine basarlar. Bizi o kulların arasında kıl Allah'ın. Bizleri sıddıkların, şuhadanın ve salihlerin safında kıl. O gün izzet verdiğin, o gün kurtuluşa erdirdiğin, o gün müjdelediğin kullarından eyle. O gün başına keremet tacı giydirip yakınlarında eylediğin ve kendisini bütün ıı, mahşer alemine övdüğün kullarından kıl bizlerin. Firdevs'te peygamberlere arkadaş ed, Özellikle de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Şüphesiz ki sen innel lezzine amanu ve amilu salihaati kânet lehum cennetul firdevsini üzere ki iman edip salih ameller işleyenler için cennetul firdevs vardır. ey alemlerin Rabbi mümin kullarına acı onları dünyada şereflendirdiğin gibi ahirette de şereflendir ve hesapsız cennete giren 70 bin insanın arasında kıl bizleri tüm ettiğimiz hayırlı dualarımızı acilen ve acilen kabul et ve bizi bunlardan hoşnut eyle arşının ağırlığı kelimelerinin sayısı Zatına yakışır bir şekilde Hamd ediyoruz sana Sana hamd olsun Resulüne salat Ve selam olsun Onun aline ve ashabına Ve tüm müminlerin üzerine olsun Allah'a hamd olsun Sözlerimizin sonu Rabbimize hamd etmektir Dinlediğiniz için Hevacıl gösterdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun <gülüyor> Saat onu 4 geçiyor Allah nasip ederse bundan sonra herhangi bir arıza çıkmadığı sürece, inşallah 9 da 10 arasında sohbetlerimiz devam edecek. Bir saati aşmamaya gayret göstereceğiz. Bundan sonra da devam etmek üzere, ben şimdi mic'i bırakacağım. Evet, daha erken olmaz mı mümkünse? Şimdi benim işim gereği, ancak saat 9'da evde olabiliyorum. Ee, o açıdan yapabileceğim hiçbir şey yok, açıkçası. İşim gereği, yani eğer işim müsaade etseydin, tabii ki daha erken olabilirdin. Bilmiyorum, sizi zor durumda düşürmüş, düşürmüş olmak da istemiyorum. Ve bu saatte, acaba bir başka bir program var da ben onun önüne mi geçtim, onu da bilmiyorum. Onu da yapmak istemem yani. Yani bilmiyorum sizler için de uygun mu? Allah'ın izle bir arıza çıkmadığı sürece hani bir hastalık, bir ölüm, bir başka bir şey, bir önemli bir mevzu, bir iş çıkmadığı sürece Allah'ın izle 9 ile 10 arasında ben bu kanallarda olmak istiyorum. Evet, anlıyorum. Estağfurullah Ebu Hamza, estağfurullah. Evet, yani sonuç olarak ben sizin bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim, 9 ile 10 arası Allah'ın izniyle ben müsaitim. Yani her gün olmasa bile bir gün aralıklı da olabilir. Mesela Murat arkadaşımız, Murat Gezener dediğimiz arkadaşımız bir günü alır, bir günü ben alabilirim. Böyle de olabilir. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Kendisiyle de bir konuşun. Kabul edecek olursa. Bir günü kendisi alır, bir günü... Ha onun dersi erken mi? Ha anladım. Tamam. O zaman 9 10 arası nasıl size? Eğer bir saat fazla diyorsanız 45 dakikada yapabiliriz bunu. Ben Allah'ın izniyle her gün yapmak üzere şey yapacağım yani çalışacağım. Belki bazen hani bir pürüz çıkabilir hani insanın insan belli olmaz yani. Çocuk hasta olur başka bir şey çıkar. Konusunu söyleyebiliriz. Tabii önce söyleyebiliriz. Şimdi Şimdi ne, Sonuç olarak ne diyoruz Tamam Allah'ın ziyade bir pürüz çıkmadığı sürece Saat 9 ile 10 arası Her gün yapmaya çalışırız İnşallah. İnşallah. Bu şekilde kararlaştırmış olduk. Buyurun Afir. Allah razı olsun. Selam